Allah razı olsun yani maşallah katıda bulundunuz efendim icazdım mikrofona geliyor senin mikrofonu çalalım bir ee, odadaki diğer oplar odya baksınlar birileriniz e, idare edin ya biraz sonra ben de temeli çıkacağım mucitlerin ee, her hepsi Allah razı olsun açıklıyorlar. Ee, i̇nsanlar da fikirlerini güzelce paylaşıyor. Bu ortamı korumak lazım. Ee, yeni bir şey var mı bilmiyorum. Ee, Başkanlar. Ee, yeni yeni şehitler oluyor. Üzüldüğüm taraf. Yine üç tane, e, kaç tane şehitler oldu. Cenab-ı Hak şehitlerimizin ruhu şahadetini. Vatanımızı, milletimizi, dinimizi birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Evet, Gurbet kardeş mikrofonu alın biriniz idare edin. Amin ya inşallah. Bu 60 Abdullah 76 kardeşimiz çok eskiden beri tanıdığımız bu kardeşimiz çoktan beri hiç göremedim. Bak yeni ben yaz ya benim dikkatimden kaçmış. Şehitler çürümez mi abi? İnşallah öyledir yani. Açıp da bakmadık. Ama inancımıza göre Allah onlara bu dünyada da ahirette de İnşallah öyle muameledir Efendim bazen şöyle bir şey var. Yani bazen genç arkadaşlar bunlar çok genç. Geliyorlar ben cevap verdim. O mecbur cevap verecek. Sordum cevap verecek. Muhakkak ben ilgi çekmem lazım. Falan. ya Tecrübeli hocalar. Muhammed Sefa gibi işte Celalettin Hoca gibi da çok tecrübeli. Onları siz kızdıramazsınız yani buna, buna uğraşıyorsanız buna değil de bilgi öğrenmek istiyorsanız bunların hepsi de belirli donanımı olan insanlar ve gerçekten de kendi çaplarında bu ortamda olsun diğer real ortamda olsun dini bilgilerle bilinen insanlardır topraktan geldik toprağa döneceğiz kaidesi gereğince her canlı toprak olmayacak mı amenna toprak olan kısım nedir Evet topraktan gelen kan efendim kemikler, etler biyolojik bağlıklarımızı hepsi toprakta ama böyle şeyler ölmüyor. Yani insanın zerreleri ölmüyor. Ee, i̇nsanın canı bir yerlere gidiyor yani. Ruh bitiraklara gidiyor. Ve onların toprakta kaldığını düşünüyorlarsa demek ki Hristiyanlar gibi düşünüyorlar. Hristiyanlar da öyle Onlarda büyük bir bölümü Hayvanlara gittiğini Ruhların, canların Diğer hayvanlarda yaşadığını filan düşünüyor <gülüyor> Topraktan geldik, toprağa gideceğiz Sözü bedensel bir ifadedir Bedenle ilgilidir Bedenimiz Toprakla ilişkisi var Toprak anne deriz, toprak ana deriz filan Manası bu Vatanımıza ana vatan deriz. Evet. Ay, Ölü kabre konunca ruh ile bağlantısı devam ediyor mu? Ee, evet. evet. Ölü kabre konunca ruh ile bağlantısı devam ediyor mu? Evet derken şu manada. yani e, Her ruh Dünya ile olan ilişkisi hafızasında kaybetmez. Dolayısıyla akrabasıyla diğer ilişkilerde efendim sürekli o geçmiş hatırası ruhun hatırasında yüksek bir hafıza mevcuttur ve unutkanlığa ait şeyler bedensel şeylerdir. Bedenden çıkınca daha dinç olur. Ruh ruhta böyle bir yüksek kabiliyet vardı, yüksek bir donanıma sahip bir nur diye düşün ve onda her şey hatırasında kalmıştır. Kabir azabı hem ruh hem ceset. <gülüyor> Bu konuda ihtilaf var ama kabir azabı vardır önce bunu şirder eli sünnete göre. İkincisi kabir azabı kabirdeki insanların ee, yılanların, çıyanların, akreplerin vesaire vesaire vesaire. O, o kabirdeki bedene eza, cefa vermesi e, o günlük hayattaki tabi olan şeyler gibi bir şey. Yani her kabre giren oradaki bunlar hayvanlarla işte dışlı oluyor artık. Oradan kaçış yok. Ama bunlar ceza anlamında mı değerlendiriliyor, değerlendirilmiyor mu? Ya da gökyüzünde ruh alemindeki olan insan bedenin aşağıdaki e, Cezasıyla bu ceza kefaret olarak yetiyor mu yetmiyor mu yoksa ekstra bir de ruh aleminde efendim o nereye gidiyor ve orada azap görüyor orada da ayrıca bir azap var oranın şartları da makam illiğin ve makam de iki tane bölüm var ruhların gittiği yerdeki kötü ruhlar yani e, facir ve isyankar ruhların gittiği yerin adına Kur'an-ı Kerim'de siccinde makam Sici'ne gidiyor. İyi ruhlar ise iyi ruhlarda makam-ı illiğine gidiyor. Makam-ı illiğine giden ruhlar da orada da e, cennetten bir cennet gibi bir e, nimet ve nimetlerden istifade ederek bir hayat sürüyor. E, cehenneme giden ruhlar da orada cezasını çekme anlamında belki de inşallah kefaret olur simgiler için orada çekeceğimiz cezaları daha sonra öbür halinde çekeceğimiz cezalardan düşülür inşallah ceset çürüyüp yok olunca azap sonamı eriyor yok bu böyle bilgi bilmiyorum ya yani ben bir benim şey sorabilir miyim bu sohbeti böldüm de ee... bu restan bir dakika mikrofon düşüyor. Herkes hayırlı akşamlar var abi. Şimdi Müslüman olan, Müslüman olan birisi Hristiyanlığa seçmiş olsa, böyle bir bintet Hristiyan mesela yani Hristiyanlık dinini yaşadıktan sonra tekrar İslamiyete geçmek istemiş olsa, bu şahıs geçebilir mi? Bunun şeyi nedir? Durumu nedir? Ne olur? Bunu bir arkadaşla tartıştık. Arkadaşım iddia etti. Olmazdı da, geçemezdi. De. Hani sonra şey tekrarmış Müslüman. bir şey yok. Bu doğru değil yani. Kur'an-ı Kerim'de üç ya da dört defa e, mürted olup geri dönen ve, ve bu şekilde e, geri Müslüman olanlardan bahseder. Ve bunlar Eshab-ı hayatında da gerçekleşen o, bazı İslam'dan iktidat olaylar vardı. Daha sonra dönmüşlerdi. Bir kısmı da Hazreti Ömer döneminde dönmüş olanlardır. Ama bazı sebeplerden dolayı, bazı suçlardan dolayı özel cezalara tabi tutulmuştur. O başka bir şey. Ama çok genel bir ifadeyle her zaman İslam olmak için geri dönüşleri kapıları açıktır. Bu arkadaş neden öyle dedi size bilmiyorum. Elinde bir delil var mıydı? ya delilini falan sormadım da bu bir cemaate e, mensup arkadaş böyle bu hani ıı, bazı artistlerin Hristiyanlığı seçip sonra tekrar Müslümanlığa geçme olayları olmuştu aslında okumuştuk bu Aa, evet, konudan onu tartıştık demek istediği, onun demek istediği belki şudur bir kafanı bırakma da eğer ses rahatsızlık vermesin diye bıraktık yok yok estağfurullah şimdi şu manada yani Gerçekten Müslüman olup olmadığıyla ilgili sorgulamak için söylüyorsan, bu doğrudur. Yani e, bir adam nasıl oluyor da Hristiyan oluyor? işte. gerçekten bu Hristiyan olmadı. E, öyle bir ama yani, bir şey. İslamiyeti kötüleyerek Hristiyanlığı seçmiş, ümitta sonra tekrar İslamiyeti seçmiş, yani Hristiyan'ı bırakmış. Onu ben de okudum. Onu ben de okudum. O ki e, bir görevle gitti oraya. Yani o kişi biliyorum. Önceden evet. Müslümanmış evet kurban. Devletin adına. devleti o kişi ise benim de bildiğim kişi Devlet adına orada bir görevli gitti, sonra belirli bir görev bitince geri döndü. Şeklinde bunun yorum da yaptılar daha sonra. Böyle çok özel durumlar olur, onlar ayrı. Ama biz evet. hep genelden harekette söyleyeceğiz. Evet Müslüman. Bu. Yok bu konuda ben geniş böyle e, sormadım. Yani ne konuda nasıl fetva verildiğini de ilk defa soruyorum burada yani Herhangi bir hoca sormadım yani dışarıda. Evet. Mesela bu Osmanlı döneminde de olmuş. Adam devlet için çalışıyor, gitmiş. Ve o dönemin en yetkili yerlerine ulaşabilmesi için devlet adına gizli Müslüman diyoruz biz buna. Yani dışarıdan onların arasında bütün yaptıklarını yapması gerekiyor. Ya bu bu açıdan, açıdan, bu çok özel bir şey. Bir şey Bunu bir burada şey. anlatmadan üzüm var. Evet. Yani çok biz genelden hareketle konuşacağız. İslam'a girenler eski inanışlarını terk etme zorunda. Yoksa kripto olurlar. <gülüyor> Abdullah öyle yazıyor. Asıllarına dönüyorlar demek. Ne demek? Neş doğan her adam evladı. İslam fırsatı üzerinde doğar inançlarına dönüyorlar. Bari. Onu anlamadım. Ne yazmış ama e, herhalde e, önümüzde iki gün var. Bu iki gün içerisinde daha dikkatli olalım. Çünkü mübarek günler geliyor. Arafya günü çok mübarek. Ziliccan'ın 8-9-10. günlerindeyiz. Bugün 8. kalbi. E, yarı 9. Ondan sonra ya da tersi. Evet. Demek ki e, Ziliccan'ın e, son günleri Bayramdan önce bugün dokuz mu hocam? Allah razı olsun bugün dokuz tamam. İnsan ömrünü uzatması mümkün müdür? Senin başına da güneş geçmiş ne ha başka bir şey. İnsan olun uzatılması mümkün müdür? Geçen bir ara icazda hocamla da bunu konuştuk. İnsan ömrünü uzatmak. Biz insan bizim yaşayacağımızı kaç yaş olduğunu bildiğimiz zaman o zaman <gülüyor> tartışabiliriz. İnsan kendisinin kaç yıl yaşayacağını bilmediğine göre e, neye göre uzadı neye göre uzamadı onu da bilemeyiz. Onun demek istediği farklı bir şey Kader evet kadere göre insan ömrü uzamaz. Kısalmaz. Kaderde ne varsa onu yaşarız. Benim şimdi dinlediğim Ama, kadarıyla buyur. dinlediğim kadarıyla gittiğim sohbetlerde şimdi işte Peygamber Efendimiz e gelinceye kadar insanlar baya uzun yaşıyormuş işte 200 sene 300 sene uzun yaşıyormuş. Ondan sonra Peygamberimizin dua ettiğini benim ümmetim o kadar yaşamasın diye dua ettiğinden itibaren arada insanoğlu fazla uzun yaşamıyor. Yani eski insanlar gibi 200 300 400 500 sene yaşamıyor. Öyle duymuştum ben. Bunu ciddi bir hocadan duydun yani böyle peygamberimizin dua ettiğini falan? geçikti ben yeni duyuyorum. camide duymuştum evet. vaiz esnasında. evet. Bir hoca ciddi bir güvenilir hoca, bilgisi varsa bilmiyorum diğer hoca efendiler. Bu konuda bilgisi var olanlar paylaşabilir. Benim böyle bir efendimiz ana selamın ümmetimin hayır dua etme değil de ümmetimin ömrü az, kısa ve kısa ömrünü bu kadar hayırlı işler sığdıramaz diye telaşlandı düşündüğü ya da dualarında bunu söylediğini ve Şemuel Gazi ile ilgili e, rivayetler var. Ona gıpta ettiğini yani oksa e, onlar uzun ömür yaşamışlar, çok mücadele vermişler, çok sevap kazanmışlar. Ahirette onların ömrünün efendim uzun olmasına kaynaklı daha çok sevap kazanacağı düşününce evet bu manadaysın. O zaman e, ona teselli içinde inna atina inna ataynay. yok. Süreyya Kadir Süreyya Kadir orada. Leyletül tölü kadri, İstanbul'u bilen, leyle tölü kadri hayru min el fi şer, bin aydan kadir gecesi daha hayırlıdır. Bu cübayetini sebebimiz olarak bu olayı anlatırım. Yani bunu anla, anla, anlamak için da anlatmak için. Şimdi e, ama bunu çevirip çevirip demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve bir anlatış tarzı bence doğru bir şey değil. Peygamberimizin ümmetimin ömrü az olsun diye bir duasını ya da böyle bir rivayetini ben duymadım. Bu doğru olduğunu da zannetmiyorum. Ama yanılabilirim. Bir kardeşimiz eğer gerçekten bir yerde böyle okuduysa, paylaşırsa seviniriz. Evet. Burası doğru değil. Başka bunu senin anlattığın içerisinde benim dikkatimi çeken burasıydı. İleri ülkelerde yaş oranı yükseliyor. Tedavi ve beslenme kaynaklı mı? Evet. Mesela şu standart şeyler, mesela istatistikler e, göreceli bir kavramdır. Yani nereden baktığına, neye baktığına, neyi e, ne şekilde görmek istediğine bağlı bir netice veren ilim dalıdır. Dolayısıyla istatistik yapıyorlar. ve Dolayısıyla belki bazı yönden bu istatistikler bize yardımcı oluyor. Şu şekilde yaşarsan, şu şekilde Efendim, uzun ömür yahut da şu, şu şekilde şu ülkelere nazaran daha fazla yaşama durumu olur söz konusu gibi bu yaklaşımların e, %100 doğru bakılmasına inanmıyorum. Yani bu doğru değil. Ama e, buna rağmen e, elbette genele bakarak e, son zamanlarda şunu söyleyebiliyoruz Türkiye'deki insanlar da Avrupa gibi e, 70 yıl 80 yıl ee, yaşayanların adedinin çoğaldığını düşünebiliriz. Biraz rahatlıkla şunla bununla ilgisi var. Ee, bu şimdi kader değişti mi diyeceğiz buna? Hayır. Kader değişmedi. Kader nedir o zaman? Kader bir konunun e, bir noktadan bir noktaya bakarak e, verilebilecek bir şey değil. Kader bir bütündür. Çok yönlü e, baka, bakabilmek tespit etme durumunda kader anlarız. Kaderin bir bölümü bedensel eğitimle, vitaminle, şununla bununla ilgili. Bir bölümü iradeyle ilgili. Bir bölümü ruhla, canla ilgili. Dolayısıyla yer ve dünya, ahiret ve bu dünya, gökyüzü ve yeryüzüyle ilgili bütün bilgileri bir araya toplayacaksın. Allah'ın senin hakkındaki kaderinin takdir edileni ne olduğunu bileceksin. Ondan sonra yani o muzadı ya da uzamadı anlamına bir şeyler bilgi sahibi olabilirsin. Bunların bir tanesini bilerek kalkıp aynı fal okumaya benzer yani. Aynı falcılar da böyle bir ufak tefek bazı bilgileri alıyorlar. Ondan sonra geleceğimizi okuyorlar. Biz de ona inanıyoruz. Bu da aynıdır. Dolayısıyla e, herhangi bir şekilde bizim efendim şu şekilde şu şekilde şu haplar şu ilaçlar şu otlar dikkat etse ömrün uzar sözü mecazi bir mana taşır. Yani eğer takdir buyurulduysa senin hakkında bunlar sebep olacaktır ve oradaki ömür uzaması kaderi aşmak, kaderin dışına çıkmak manasına değil kaderin içinde bir şekilde ömrün uzaması gerçekleşecektir. Allah'ın bildiğinin dışına kimse çıkamaz evet yani rızık aynı bir de nefes nefes ve rızık ne kadar nefes alacağın ne kadar ne hepsi sayılı belirli ve onun dışına ne çıkarsın ne kaçarsın ne de kurtulabilirsin ses çok az diyor kutlu bu zamanda şikayet edenler olmadı ama sen şikayet ettiğine göre ben de bakayım ses azsa ses iyi, bende iyi diyenler var ses iyi diyenler var Hicaz'dım, ya mübarek Hicaz sen yani gündüz konuşun, gece konuşmuyordun yoksa, yani gel de şu mikrofona biraz yani sohbet et, şu kulaklarımız pasrı açılsın, kalplerimizin gafleti gitsin estağfurullah bazı insanlar hayat felsefelerini ölümü unutma üzerine kurmuşlar, bu görüşe ne dersiniz, değil mi? ya Ölüm unutmak iyi midir, kötü midir? Kalp hastaları vesaire buna benzer şeyleri bazıları tavsiye ediyor. Yani fazla ölüm düşünmediği falan. Şımartmayın beni hocam, sonra mikte indiremezsiniz. <gülüyor> yani her insanda biraz çocuk su tarafı var diyorsun değil mi? Ben de öyleyim ya. Şimdi baksana e, e, çenemiz düştü. Durmadan ben, yani sen bana e, efendim bu lafları demiş oluyorsunuz. İyi. Öl, yani şu yazı var o Baybas mı yazdı kimdi ee, ölümden korkmamız mı gerekiyor yoksa korkmamak mı gerekiyor ölümden hatırımıza getirip tutmak mı yoksa hiç hatırımıza getirmemek mi ee, işte bu konuda düşünmek lazım bazı hastalıklarda ölüm korkusu depresyona sebep olabiliyor bazı vücutlarda aslında ölümle ilgili ölüm ile ilgili ...doğru düşünce sahibi olmayanlar da... ...bu korkuları çoğaltıyor. Ve... ...bir sürü hastalıklara da sebep oluyor. Çünkü... ...ölünden sonrası hayatın ne olacağı, ne olmayacağı... ...onun neyin beklediği, beklediği konusunda... ...bir inanç sahibi değil. Bir beklentisi yok. Bu kişi için ölüm çok tehlikeli. Ölüm düşünmek çok tehlikelidir. Çünkü öbür aleme inancı kalmamış. Ama bir adam var ki... ...öbür aleme inanıyor... Hatasıyla, sevabıyla Allah'ı çok seviyor. Her şeyine ben ona git gitmeye hazırım diyebiliyorsa, yani inanç yönünden kendinden eminse, bu kişi için ölüm korkulacak bir şey değil yani. O kişi için her zaman ölümle kucak kucağa arkadaştır, kardeştir. Ölüm daveti onun için çok mutlu bir haber gibidir. Her ne kadar kolay bir şey olmasa da bu, işte İslamiyet'teki cihada gidenler, savaşa gidenler bu sevinçle mesela düşün ki o ihtilal günü o ölen 250 civarında 240 civarında şehitlerimiz bu şekilde bu ruhla bu haleti ruhaniyeyle bu heyecanla gittiler onlar bu şekilde şehit oldular hala şehitlerimiz de hepsinde inşallah benim de inancım ve duam bu yönde bu manevi duygularla dolu şehit oldular <gülüyor> evet evet şimdi yukarıda sırayla gideyim sorulara devamlı ölümü düşünen insan dünyayı nasıl kalkındıracak eli kolu kalkmaz üretim olmaz yaşama sevinci kaybolur ruhsal bozukluk içine girmez mi işte inancı yoksa dediklerini olur yani gerçek hayat öbür alemde öldükten sonra başlıyor diyen adam bu dünyayı bu dünyadan öbürü ebedi ve gerçek hayatın kazanıldığına inanan bu bilinçte olan insan, bu dünyada da iyi çalışır. Ahirette ebedi hayatı kurtarmak sadece bu dünyadan olduğuna inandığı için öbür aleme şimdiden hazırlık yapar. Bu manada hem dünyayı muamur eder, hem de ahiret. Onun için ayet-i kerimede Süleyi Bakara'da ne diyor? Dünya hem dünyanızı düşünün, hem ahiretiniz. Yani topal gibi olmayın. İki ayağınız üzerine yürüyorsunuz, yürüyeceksiniz. İki ayak lazım size. Birisi bu dünya, diğeri de ahiret. Birinci ayağı atmadan ikinci ayağı da geçemiyorsun. Bu birinci ayak dünya ayağıdır. Dünyanı mamur etmezsen, ukba mamur olmaz. Efendim, demokrasiye geldi. Sıra oraya gelmiş. Onu da geçmeyelim. Demokrasi şehitleri dememiz bugün için yönetimin tarzıyla ilgilidir ama içerik ile ilgili değildir. Yani bu millet Müslümandır. Memleket Müslümandır. İslam'ın %100 yaşanmıyorsa da %70-80 yaşanan bir ülkeyiz. Her ne kadar devleti yönetimde gerek parti olarak gerekse devlet olarak tek başına iktidar sahibi değilsek de tam manasıyla ama en azından var olan bütün imkanlarla buna gayret gösteriyoruz. Devletimize sahip çıkıyoruz. Milletimize, ülkemize sahip çıkıyoruz. Bugün e, eskiden olsaydı bu kadar düşünmüyordum ama şimdi artık şu düşüncedeyim. Türkiye bir İslam ülkesidir. Devleti, kanunları henüz İslam değil. Ama ülkesi İslam ülkesidir. Bunun da işte delili bu milletin e, e, bu devlete çıkmasıdır. E bu sahip çıkışından, bu şehitlerin verilmesinden bu ülkenin eski toprağı Efendim ve eskiden var olan 600-700 yıllık belki de daha fazla Selçuklu'yu da katarsa bu toprakların İslam ülkesi olduğunu gösteriyor. Efendim kanunlar yönden tenkit edebiliriz. Şu kanun var, bu kanun var filan İslam devlet laiktir değildir, demokrastır. Şu bunları tenkit yapabilirsiniz ama tenkit yapmak başka bir şeydir ve tamamen dışlamak başka bir şeydir. Bunun dozunu ayarlamak lazım. Efendim. Yazılara bir bakayım, peygamberler elektrik içti, e, icat etmeyi bilmiyor muydu? Borsa kurmayı bilmiyor muydu sanıyorsun? Ha, bana demiyor, başkasına diyor. Allah şehitliği cem, e, çember içine almadı. Sadece Allah yolunda can verenlerdir dedi. O demokrasi de hayatını kaybedenler de Allah yolunda hayatlarını kaybettiler. Evet o kardeş de öyle yazmış. Ee, bunu anlamayan falan. neyse okumayayım orasını Ya soru sorayım diye. Ha, bir dakika tamam Güneş senin soruya bakayım dur dur dur kusura bakma ben es geçtim ya yaşlı adama e, bu kadar yüklenmeyin yani Allah razı olsun yükleniyorsunuz ama haklısınız belki de benden gafletin gitmesine sebep oluyor ee, yalnız seni, Güneş sen önceden mi sordun sorununu göremiyorum Güneş, senin soru bu mu? Demokrasi şehitleri diyorlar. Sürekli cennete giderler mi diye merak ediyorum. <gülüyor> bu muydu soru? Evet, kurban hocam sorusu soru soru değil ki diyor. Cengaver <gülüyor> Ne cevap vereceğim? Şimdi geçen arkadaşım bir ya niye cevap vermiş? Yani sen de soru sor ben de cevap vereyim. Yani bize demokrasinin dışında güzel bir şey sundunuz da biz hayır mı dedik yani? <gülüyor> İslam getirdiniz de biz hayır mı dedik? Elimizde var olan imkan da bu. Ortak nokta, Müslümanların yüzde doksanın birleştiği noktada bu. E ne yapacaksın? Bu insanlar e bu var diye, şurada şu hata var diye hepsini af buyur. Şehit olmadı mı diyeceğiz? Bu bu yani e, insanın intiharıdır. Bir devletin intiharı gibi bir şeydir. Buna bu hata düşmemek lazım. Öyleyim. Ebola gibi ölümcül bulaşıcı hastalık ölenleri yakıyorlar. Bu caiz midir? Efendim, Ebola. Ee, bulaşıcı yönünden eğer doktorlar bunu doğru görüyorsa bence doğrudur. İkincisi buna benzer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde karantina alma olayı vardır. Ve bunu karantina alma olayıyla ilgili hadis-i şerif rivayetleri de var. Efendim, demokrasi şehitleri anladık da devrim şehitleri de cennete girecek. Ya bir de devrim çıktı. <gülüyor> Tabii. Evet, devrim, devrimcilik hani şu devrimciler var ya bunlar İslam düşmanı. Onların bu şehitleri falan. Zaten böyle bir şehitler demiyorlar. Onlar demiyorlar zaten. Devrimci olanlar böyle bir şehitlerden inanmazlar. Onların farklı bir anlayışı var. Efendim, yani e, papuç bahalı size Fazla da papuç bırakmadım. Siz de sormuyorsunuz. Öylesi bugünlük bu kadar olsun. Yani adam birisi hocanın birisi şeye gitmiş, yemeğe davet etmişler. Yemek işte yiyece sırada hemen öbürüne işaret etmiş, hazırlamışlar, hazırlamışlar önceden. İşte demiş, Yusuf Aleyhisselam olayını bir sordumuş, bu nasıl satıldı falan. Tabii hoca da acemiymiş falan. Hoca tabii her şey ciddi alın. Hemen birden cevap vereyim. Zamanlaması falan dikkat etmemiş, bir başlamış. E, o baş ne Onlar yemeye bitirmişler. Onu sen yemek nereye gitti demişler. Onun gibi acemi hocalar uğraşıyor tabii. Ölüm anında şeytanın görüneceği söyleniyor. Savaş meydanında ölenler kalp krizi geçirip ölenler kısaca herkes şeytanı görecek mi? Şeytanı görmekle ilgili değildi. Şeytanı herkese musallat olabileceğin e, susunda rivayetler olabilir. Ve bu da e, Şeytan'ın musallat olması göre ille de görecek diye bir şey yok. Yani herkes için görünmeyebilir, bazılar görebilir. Kurban Hoca Bey sağ olun Allah razı olsun demiş Kurbet. Kurban Hoca bu günde güneşte cennete gidecek mi? Güneş mi? <gülüyor> Ya cennette öbür güneş olmaz mı? O da olacak herhalde. Hocam bak bu arada Muhammed Sefa hocam elini kaldırmış. Esas da yani <gülüyor> güneş 32'ye iyi cevap hazırlamıştır belki. Kurban hocam bu, e, ben bu akşam sorduğum sorulara cevap alamadım sadece azar işittim diyor. <gülüyor> ya sen de yavaş yavaş aramızda ısın kardeşim. Bak Muhammed Sefa Hocam var sözleriyle bana da çatar, herkese çatar. Ama çok güzel, eğitici bir insandır. Eğitim yönü çok güçlü bir ilim adamı. Aynı zamanda işte yani gerçekten saygı duyduğumuz birisidir. Diğer Efendiler var herkese. Hani sen saygı duyarsan sen değerin artar, aramızda kıymetin artar. Biz insanlara saygı tuttuğu duyarız, bilgiye saygı duyarız. Efendim e, insanlara değer verenlere saygı duyarız. Bizim ortamımız böyle kardeşlik ortamı. Diğer yeni gelen kardeşlerimiz aleykümselam. Hoş geldiniz. Sen de buralardan istifade edersin. Ya Kurban Hocam selamünaleyküm bir şey sor. Buyur. Aleykümselam. Atakun. Muhammed Hocam da. E, sabrınız Biraz privat olacak inşallah. senin. Doktor oğlun var mıydı abi? Çok özür dilerim. Doktor var mı? Doktor oğlum yok da özel diyeyim ama yok doktor oğlum yok. Efendim, hocam Muhammed hocam oradaysam bırakıyorum. Ee, Allah razı olsun. Tamam hocam, Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler. <gülüyor> İnşallah.